Bak diyorum elim ama mekan derken Sofilerin kastettiği bir sözse Sofiler o, o mantıklı olanlar. Farklı bir kasıptan bunu söyler. Ama mesela Allah Resulü diyor ki Geceleyin namaz Çünkü yeryüzü dürülür. Geceleyin? Yeryüzü yani yeryüzü dürülür. Yani çok çabuk hedefine varır Geceleyin yolculuk kolaydır. Yani adam bunu delil getirip sana farklı yaklaşabilir. Yani onlar bunu keramet adı altında sunarlarsa belli başlı kişilere ters ee, buna şimdi öyle hayaller üreterek yaklaşıyorlar ki geç, Abdülkadir Geylani'ye hikmet edirler falana falana hikmet bunu ancak sen keramet babında ele almalısın biz keramete inanıyoruz ama kerametle istidracı karıştırmıyor Onlar kaybi bilmeyi kerametten kabul ediyorlar. Biz bu Şimdi bunu nasıl kim söylüyor ayir demen gerekiyor imamın arkasında. E, yani bunu söyleyen arkasında namaz kılıp kılmamaya gelince, bunların arkasında namaz kılmamak için o kadar sebep var ki bu basit. <gülüyor> Ama bu bizi e, camiden cam uzaklaştırma sebep oldu. Bir camide uzaklaşmak için bahane mi arıyoruz? Yani tam O zaman en kötü, daha iyi birisini ararsın. Onu da bulamazsan, camiye gidersin. Onlar sünnet kılarsın sen, farzı kılarsın. Onlara da uyar, öyle kılar, çıkar, gelirsin. Sen için ne yapın? En kötü ihtimal. Ama bunu hemen tavsiye etmez. bunu bir sorun sebebi değil. Sizin sorun yaşamamanız için. Ona nasihat edin, konuşun, mümkün değil. Ya, seni ne? şey olarak görmeyin. De. Yani Denemeden yapmayın bunu. Bir kere konuştuk canım ya. Yani. Eğer sadece bir tayi zamandan bahsediyorsa biz bile deriz. Biz biraz, da şöyle, biz biraz da şöyle de düşünüyoruz. Şimdi bunun e, işte şey neyini bilmiyor? Bediüzzaman. Onu demek istemiyorum. Allah'ım onda da sıkıntı var o şey söylemekte de. Onların zihniyetinde şeyinde geldiği anlattı. için bu adamın risale diye yazmış olduğu şeyde de Allah Allah. Nasıl bak? Bu adam şimdi buna biat ediyor. Buna eee bilsetmir. Onu hoca olarak kabul ediyorlar. Evet. Seviyorlar evet. Ama tasdik ediyor, söylediği o şeyleri. O bu diyor bunu Zaten bu zihniyet var. Zaten o, yani biraz aslında oradan yolu çıkarak da biz biraz daha toptan olamıyoruz. Yani konularla da sıkıntı olduğu kalısındayız. Yani evet. böyle böyle şeyleri bu tarzda Bence sıkıntılı oldu. Az önce sizin yapmış olduğunuz sohbete sonuna yetişmiş olsak da aynı şeyine bir şeyleri işaret ediyor yani, Allah Yani biraz oradan bir şey ya. yapıyoruz ya. Sizin dilinizi öğrenmeniz gerekir. Buraya yakın mı duruyorsun? Bahçeliydi. Bahçeliydi. Sorun çok. <gülüyor> ee, sorunları konuşmak yönetse ne yapabiliriz, ne yapmamız gerektiğinde gerek bir şeyleri üzerinde bilgi bir şey daha hayat yani, yani şey değil. Dili ve yerine getiren zahiren gözüklüğü kadarıyla. Zahiren yaptığı gözüken insanların bile araçın içine girdim ve kendine bir yol bulma çabası var. Hani işi şey yapma çabasını görüyoruz. Yani şahit olduğum yani bu işin ticaret yaptığım için böyle insanları görüyorum. Bu buradan dolaştıkları. Şimdi helal et yeme konusu. Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanı yemeyin. Almayın. Ayetinden yola çıkarak. Ben güvenmiyorum dışarıda. Hiçbir şekilde et yemiyorum. Ya kendim keseceğim hayvanı ya da benim bildiğim bir tane iki arkadaşlar. Ya da onlardan. Bu mantığım bu. Çıkış yolu bu. Görüyorum. Zaten baktığınız zaman ya Allah öyle Allah diyorsunuz ki yani bu adam. Şimdi. Bu adam de, Yemeğini mi yemiyor? Kestirini mi yemiyorsun? Ortada bir adam yok. Genelik konuşuyor. Cicaret etmem için çeşit çeşit adamlar karşılaşıyorum ve para işin içine gireriz o o Kendi yok. yamuk işlerine yol bulmaya. Para için olmamaya. yaptığı yamukluluk, kendi tutup kesin üzerine kullanamaz. <Gülüyor> Bu da ticaret ticareti değil. Değil. Kesim üzerinde çünkü kesimde bir şart olan Allah'ın adını diledilerek getirilmesi ve boynunun boynundan bağlanması. Şimdi fabrikasyon <gülüyor> kesimler. Hocam <gülüyor> peki namaz ehli olması gerekiyor mu? <gülüyor> Kesinlikle. Orada namaz şart koşulmuyor. Namazın namaz söylüyor Müslüman demek. Yani de hayvan o da, o üzerindeki o için... mesela ehli kitabın kestiğini yiye yiyebilirsin. O işin farklı boyutu. O da, o da için... <gülüyor> var da. Farklı boyutu değil. Bu benim çünkü o kesilen bir hayvanı yemek. El kitabın kestiği neden yenilir? Onlar da kesin de aynı şartları kullandıkları için. Fakat o şartları kullanmayanlardan. Hristiyanlar var, o da Yehova şahitleri. Yehova şahitleri de Allah adına alınması ve boğazlanması gerektiğini düşündüler. Ama Yahudiler bunu yapıyor. Şu an biz Yahudilerin kesin rahatsız değil. Yahudilerde şirk var mı, küfür var mı, Hepsi var. Ama kesin üzerindeki uyguladıkları bize uyuyorsa biz onu yerinde bir sorun yok. O zaman o şirk koşan Sofiler ee, Sofilerin Yahudilerin de... değil mi? O Allah'ın Allah oğlu diyorlar. De. E Ayet-i Kerime'de müşriklerin kestiğini yemeği derken Mekkelilerin kestiğini yemeyin. Çünkü onlar müşrik olarak tesmih edilir. Ehli el ehli kitap. Ehli, kitap. ehli kitap da, da şirk var ama onların müşrik tesmih edilir. Mekkeliler asıl şirk. Çünkü ayet de dedikleri gibi bunlar Allah'ın öldürdüklerini haram diyorlar. Kendi kestiklerini el alıyorlar. Allah'ın öldürdüğü neyse kendinizde ölen hayvan burada ya bizde. Ona haram diyorlar. Kendileri kesiyorlar. Buna algılıklar. <gülüyor> Yaptıkları şeyler bundan alakalıdır. Hatta yeni Müslüman olan müşriklerin. Besmele'yi unutup çekmediklerini düşünüyorum. Ey Allah'ın Resulüleri Ayşe. Bismillah yiyin. Yani özetle olarak o kesen kişi sıfatına bakılmaz. Kesin şeker <gülüyor> mi bakılır? Tabi. Bu kesimlerindeki üzerindeki uygulanması gerekir. Ama Müslüman olduğu halde birisi tutar. Bu, bu kurbanı alır koyun. Ta gider falan türbenin başında. Bismillah kanına akıtsa bile o hesaplara kesilmiştir, o yenilmiştir. Bunu böyle ayırır. O hesaplara kesilmiştir. Şimdi hani böyle tekil bir kişiden ve bir hayvandan Efendim? bahsediyoruz. Şimdi sorduğum soru şu cevap şöyle geldi. Hani tekil bir kişi ve bir hayvandan bahsediyormuşum konuşuyorum. Ben fabrikasyon Türkiye'nin her yerinde yurt dışına şey yapan firmalar yok. Helal sertifikası alıyor bilmem ne. Bunlara diyorum ki bu helal şey verilmesinin ucunda para girdiği için kim düşünüyorsunuz? Değil. şüphe üzerine bunu Suud'da çok yaptılar. Bunu yasadık. Hatta balon üzerine İslam ücüllere göre kesilmiştir. Konservenin geldi yollamışlar. Şimdi genel şüpheyi yaygınlaştırıp bunun üzerine hüküm bina edemez. Yani fetvasını veremez. Yo, asla zaten, ha, ben de, zaten. Ben Ama yapayım. buradaki ben diyor. Teknik kasap de, var. Mezba'dan İstanbul'un mezbası. Eskiden mesela kesilmeden olduğunu düşünüyoruz. Hatta Anadolu'da en ucran bir köye git tabi herkes bismillah diye keser. Bu şükreyi yani büyükmen bir anlam yok. Ama dediğin sorun yok. mudur da dışarıdan gelen olabilir. Kontrol edilmiyor. Yani. Ama bu seninle alakalı kalın. Ben yemiyorum derse bitti. Ama onun kestiği yerine bunu kestiği yerine yüküm verdiğinde ama bu farklı oldu. Mesela buradaki arkadaşların çoğu hemen hemen kolay içiyor. Coca Cola. Ben ömrüm boyunca kokokola içmedi. <gülüyor> bu, bu benimle ne alakası? <gülüyor> Türkiye'dekiler de bugün şeylerden yeni konuşmaya başladı. Ama şu an ben inanmıyorum ki İstanbul'da mezbahadan besmelesiz bir işin olduğunu düşünmüyorum şu an. O insanlarda Allah da anılmadan kesilen hayvanın aram olduğuna inanmıyor. Tamam, yanlış anlarsın. Sofinin kesti yenir olur Sofinin de yenir olur mu? Tabii ki hayvan üzerinde bunu uygulasa tasa değil. Yahudiler de müşrik. Bu zehir Allah'ın oğlu demek şiddet değil mi? Şey, tabii. Ama onlar da şey, kesim babası. üzerinde tabi. Allah'ın kesim şeklini yapıyorsa Yani zeyihar kesim üzerindeki kuraları uyguluyorsa tasa değil. Ama Müslüman olduğu halde birisi tutar koyunu alır. Daha bir türbenin başına giderse Besmel edecekse, kanlı takip yani. O yenilmez. O, ensaplara kesmez. Bir de Mehmet kalktı Herhalde vakti doldu yani Bir an evvel ayınlar mı diyorsunuz? Ben ee, nasıl geleyim? Size, e, Pazartesi akşam oldu